Bilim Tarihi Sohbetleri Hazırlayan ve sunan Derya Gürses Tarbak Herkese merhaba. Bilim Tarihi Sohbetlerine hoş geldiniz bu sabah. Bugün size ben Newtonculuk üzerine biraz konuşma yapmak istiyorum. Şimdi Newton ve Newtonculuk arasında bir fark var. Ee, ve bunu e, Türkçe literatürde okumak veya yakalamak isterseniz eğer, 2000 yılında Türkçe'ye çevrilmiş aslında oldukça eski bir kitap olan Newton ve Newtonculuk kültürü var. Betty Dobbs ve Margaret Jacob tarafından yazılmış. Ee, benim de bir iki Türkçe makalem e, var. E şimdi neden Newton'un çalışmaları ve kendisi ve onu takip eden akım arasında bir fark olduğunu soracaksanız eğer, buna verilebilecek bir iki tane cevap var. Şimdi e, Newtonculuk 18. yüzyılda Newton fiziğini daha geniş kitlelere duyurma ve bilimsel yaygınlığını sağlama konusunda ortaya çıkmış bir akım. Bu dönemde Newtoncu program daha üniversitelerde öğretilmiyordu. Dolayısıyla... Newtoncu doğal felsefecileri bu amaçla bir dizi yayın yapmış 18. yüzyılda. Şimdi bu yayınları kategorik olarak ayırdığınız zaman şöyle bir fark görüyorsunuz. Ee, bir takım teknik e, menüller yani teknik kitaplar, teknik risaleler yazılıyor. E, Newton fiziğini ve matematiğini daha e, anlaşılabilir bir şekilde ama yine hala teknik bir şekilde açıklamak için. Bir de popüler eserler yazıyor. E bu işte bu kısmı aslında bugünkü konuşmamı ilgilendiriyor. Neden neden olduğunu da söyleyeyim size. Şimdi bir düşünce ya da bir bilimsel fikrin toplumsal bir meşruiyet kazanması için böyle bir çaba içerisine girilmesi gerektiğini düşünüyor Newton'un takipçileri olan bilim insanları, doğa felsefecileri. Bu aslında sizin de bildiğiniz bilim tarihi sohbetlerinde aslında sık sık ismi geçen Thomas Kuhn'un paradigma değişikliği üzerine yaptığı akıl yürütmenin ilham aldığı unsurlardan bir tanesi. Yani Newtonculuğun sadece bir düşünce sistemi olarak değil, sadece bir bilimsel araştırma metodolojisi ve bilimsel bir bakış açısı olarak değil aynı zamanda toplumsal bir hareket olarak da harekete geçmesi konusunda bir çaba olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bugün ağırlıklı olarak popüler Newtonculuk eserlerinden bahsedeceğiz. Şimdi bunu bir sonraki konuşmamızda ya da ilerleyen haftalarda daha ayrıntılı olarak e, konuşmak isterim ama şimdi bahsetmek istediğim unsur Newton'un yani her ne kadar Newton'un mekanik felsefe ve evren görüşünü savunup savunmadığı her zaman tartışmaya açık. E, bu biraz garip gelebilir size ama bunu neden olduğunu önümüzdeki haftalarda e, konuşacağım diye umuyorum ve evren görüşünün deyim. Ve yeri geldiğinde ateizm suçlamalarına tabi olduğunu da biliyoruz biz bilim tarihçileri olarak. Dolayısıyla Newtoncu e, taraftarlarının o dönemde yani 18. yüzyılda bir başka görevi daha var. Dolayısıyla e, Newtonculuk fikrini ve Newton'un fizik ve evrenle ilgili olan görüşlerini savunma konusunda gösterilen bir çaba da var demeye çalışıyorum. Dolayısıyla Newton fiziğini savunmak, fikirlerinin yaygınlaştırılmasını sağlamak için bir dizi bu yönde olan suçlamalara yönelik olarak bunu yapmak için bir dizi yayın, popüler yayınlar yapılmış. Bu dönemde iki tür Newtoncu yayın çıkıyor değil mi? Biraz evvel bahsettiğim gibi teknik ve popüler ama her ikisi de aynı amaca hizmet ediyor. Newtonculuğun bilimsel otoritesinin sağlamlaştırılması amacına. Şimdi burada dikkatin dikkatinizi çekmek istediğim bir unsur var. Her iki türden yayını da konu alanı uzmanları yapıyor. Ve bunu neden şimdi söylüyorum? Çünkü günümüzde yani sadece geçmişle ilgili yaptığım tespitlerin dışında Bugünle de ilgili bir şey söyleme ihtiyacı hissediyorum. Günümüzde özellikle popüler bilim yazımında e, bu durum biraz daha farklı. Bununla ilgili olarak e, daha önceki programlarda başka arkadaşlarla, e, akademisyen arkadaşlarla da konuştuğumu hatırlıyorum. Şimdi sırayla Newtonculuk konusunda gelen önde isimlere ve yayınlarına bakmak istiyorum. E, gerçekten de ilk Newtoncu tam anlamıyla Newton fikirlerinin sosyal anlamda, toplumsal anlamda anlaşılması ve kabul edilmesi konusunda çaba gösteren ilk Newton'cu William Whiston. Tam anlamıyla Newtonculuk meselesine ilk takipçilerinden sayılabilir kendisi. Newton fiziği hakkında hem teknik hem popüler yazılar yazmış Whiston. Ee, ve bunun nasıl popülerleştireceği konusunda... Şöyle bir e, aktiviteye girişmiş. Şimdi yazılı olarak sadece Newtonculuk fikrini e, anlatmak ve alanı tanıtmakla kalmamış. Ayrıca bu dönemde çok favori mekanlar olan kahvehanelerde halk dersleri vermiş ve deneyler yapmıştır. Yani Newtoncu fiziği açıklayan Deneyler yapıp halk dersleri vermiştir ki kahvehaneler bu dönemde her türlü şekilde siyaset, felsefe, edebiyat ve bilim konularında bir kamu alanı açılan yerler olarak karşımıza çıkıyor. Yeri geldiğinde kahvehaneler üniversitelerde konuşulmayan, konuşulmasına izin verilmeyen meselelerin tartışıldığı ve aynı Winston William Whiston'ın yaptığı gibi e, konuşulduğu ve açıklandığı yerler olarak karşımıza geliyor. Bir de e, yani bir başka tespitle yapacak olursam eğer daha demokratik mekanlar olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü sadece üniversiteye ait olan bireylerin değil herkesin dahil olabileceği unsurlar. İşte tam da bu yüzden toplumsal olarak kabul ettirme çabası Çerçevesinde yorumluyorum bu, bu popülerleştirme ve Newtonculuk konusunda teknik ve popüler çaba içerisinde giriyor olmayı. Şimdi bundan sonraki Newtoncu eserlere e, bakacak olursak eğer bunlardan bir tanesi John Desagüliere bahsedeceğimiz ikinci Newtoncu doğa felsefecisi e, Kraliyet Akademisi'ne, Kraliyet Bilimler Akademisi'ne Newton'a asistan olarak alındığı dönemden itibaren Newtoncu fikirlerin takipçisi olduğunu görüyoruz ve çok uzun süre verdiği Newtonculuk konulu derslerini sonradan yayınlaştırıyor Desaguliers ve bu alanda önemli bir doğal felsefecisi olarak yani Newton'un takipçisi ve popülerleştiricisi olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bundan sonraki Newtoncu eserler biraz ee, daha farklı şekilde karşımıza çıkacak ama e, önce bir müzik arası vermek istiyorum. E, bu e, günkü müziğimiz e, Alan Parsons Project'ten geliyor. Old and Wise. Geri geldik e, müzik aramızdan sonra. Şimdi Fransa'dan bir Newtoncu. Madame du Châtley'den bahsetmek istiyorum. E, Madame du Châtley, Eğitimini ailesinin katkıları ile evinde tamamlar ve Newtonculuk konusunda hem özgün hem de popüler yazılar e, yazmıştır kendisi. E, 18. yüzyılda kadınların üniversitelere kabul edilmedikleri bir dönemde oldukça saygın bir Newtoncu olarak kendine ün e, kazanmış, kazandırmıştır Madame du Châtelet. E, ve oldukça ağır, bugün bile hala Türkiye'de çevrilmemiş olan, ee, ve geçen haftalarda e, Hüseyin Hoca ile konuştuğumuz meseleye referans vererek Madame du Châtelet tek başına Newton'un kült eseri Principia Mathematica'yı Fransızca'ya çevirmiştir Latinceden. Böylelikle bu alandaki otoritelerden biri de olmuştur. Gerçekten ilham verici bu a, Madame du Châtelet'in çabası ve e, edindiği ün. E, bir başka Kadın üniversite profesörü olarak tarihe geçen kişi de yine bir Newtoncu e, bilim insanıydı. Dünyadaki ilk kadın üniversite profesörü de bir Newtoncu adı Laura Bassi. Newtoncu bir dizi esere imza atıyor Laura Bassi. Ve 1732'de Bologna Bilimler Akademisi'ne de kabul ediliyor. Voltaire 1744 yılında Laura Bassi üzerine şöyle bir yorumda bulunuyor. Bildiğiniz üzere Voltaire İngiltere gezileri İngiltere'ye yaptığı gezilerde e, lere referans vererek şöyle bir şey diyor: Londra'da basi olmadığı için Bolonia Akademi'nize İngiliz akademisine nazaran daha mutlulukla girerim ki o akademi bir Newton üretmiş olsa bile. Dolayısıyla Basti'nin ne kadar ünlü olduğu konusunda size bir ne denir ona bilgi olarak bu Bolter'in yorumunu vermek istedim. Colin MacLaurin ünlü matematikçi, MacLaurin serilerinden referans vererek bunu söylüyorum. Kendisi İskoç ve aynı zamanda bir Newtoncu, son derece teknik Newtoncu eserleri vardır ve matematikte kullanılan makloren serileri ile kendisi hatırlanır. Şimdi toplumsal bir hareket üzerinde konuşuyorsak eğer başka türden Newtonculuk yayınları ile ilgili de bilgi vermemiz gerekiyor. Newtoncular sadece bilimsel değil, toplumsal da bir hareket başlama hedefiyle yola çıkmışlardır çünkü. Newtonculuğun asıl hedefi Newton temel görüşlerinin hayatın ve bilimin her alanına uygulanabileceği fikrini yaymak olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla 18. yüzyılda Newton'un fikirlerini geniş kitlere yaymak için yazılan eserlerden bir tanesi Francesco Algarotti tarafından yazılan kadınlar için Newtonculuktur. Şimdi bu son derece garip gelebilir modern kulağa. Popüler bilimin yayıncılığı olarak kabul edilebilecek bu eser kadınların dönemin yeni bilim anlatılarından faydalanacağını düşünmesi açısından ilginç gerçekten. Ama tabii ki sadece kadınlar için Newtonculuk meselesi e, e, yani hani modern bir kafayla, modern bir anlayışla eleştirilmeye değer gibi görünse de o dönemde e, popüler Yayincılık konusunda bir e, çığır açtığı söylenebilir. Doğa felsefesi 18. yüzyılın ortalarında popüler kültürün bir parçası olarak sağlam bir şekilde yerleşmiş görünüyor. Bu türden yayınlarla, özellikle de çocuklar için yazılmış kitapların çıkmaya başlaması bu dönemde hiç şaşırtıcı değil. Newton ve eseri Principia'dan önce Doğa felsefeleri, popüler kültürü hiç bu şekilde etkilememişti ve özellikle çocuklar için bu, bu türden kitaplar yazılmamıştı. Şimdi bunlara e, örnek vermek istiyorum. Hmm. Home Telescope anonim olarak çocuk kitaplarında uzmanlaşmış bir yayıncı olan John Newbury tarafından yazılmıştır. Newton'un fikirleri çocuklara basit deneyler olarak sunulmuştur. Ve e, ilk defa 1798'de e, yayınlanmıştır. Tom Telescope yalnızca 18. yüzyılda yani 25 bin kopyanın üzerinde satmış ve 9 baskıdan geçmiştir. Yine herkesin anlayabileceği şekilde bir Newton anlatısı amaçlamakta Tom Telescope. Dolayısıyla popüler bilim yazıları bu dönemde sadece yeni bir bilim anlatısı olmakla kalmayıp Aynı zamanda bir düşünsel ve toplumsal program da içeriyordu diyebiliriz. Burada bahsettiğimiz insanları ve popüler eserleri Newton figürlerinin bir düşünce paradigması olarak şekillenmesine ve çoğalmasına yardımcı olmuştur. Şimdi bununla ilgili söyleyebileceğim en son şey de şu olabilir. Newtoncu programın Üniversitelerde ders olarak okutulması 18. yüzyılın başlarında daha gerçekleşmemişti. Dolayısıyla Newtoncu fikirlerin ve Newton fiziğinin meşrulaştırılmasının sadece bilimsel çevrelerde olmayıp başka toplumsal zeminde de gerçekleştirilmesi gerektiği konusunda bir anlayıştan yola çıkarak bu popüler yazılar yazılmaya başlıyor. Ve gerçekten de çok ıı, başarılı olduğunu hepimiz bilim tarihçileri olarak ıı, biliyoruz. Ve benim de kişisel olarak herkes için bilim, popüler bilim, açık bilim meselesine gösterdiğim bu ilginin de ilham kaynağı bu türden yazılar olarak karşımıza çıkmaktadır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi bir gün dilerim.